...başlayalım söze Başlayalım Hacı Yuvat. Nasılsın Karagöz'üm? Paçayı kurtardım ya iyiyim Hacı şimdi. Hayırdır Karagöz'üm? Ne paçası? Dinle anlarsın ne paçası olduğunu. Sabah evden çıkarken hanım dedi ki... <gülüyor> Bizim kız hasta. Fena üşütmüş. Hemen okul çıkışı al götür doktora. Tamam dedim. Çıktım işten sürdüm arabayı kızın okuluna. Baktım koskoca yazı. İstanbul Üniversitesi. Gururla kırdım direksiyonu içeri. Tam park ettim çıkıyordum ki adamın biri aman beyefendi dedi. Dedim ne oldu böyle giremezsiniz içeri. Neden dedim yasak dedi. Ne yasa dedim yasak dedi. Ben girerim o giremezsin ben girerim o giremezsin. Bizim iş kızıştı. Baktım millet başımızda. ...ben adama neredeyse dalacağım. Sonra bir ses duydum bırakın girsin diye. Ah dedim yaptıkları yanlışı anladılar. Neyse girdim içeri. Baktım bir görevli beni odasına davet ediyor. Herhalde özür babından dedim. Girdim odaya oturdum koltuğa çay falan söyledi. Tam son yudumu içmiş kalkıyordum ki... ...başlığınız başlamı beraber saçla mı beraber demez mi? He anlamadım. Ben de aynen öyle dedim ha anlamadım dedim tekrar etti soruyu ben anlamayınca. Bak da olmuyor geçelim dedi ikinci soruya. Eyvah dedim yağmurdan kaçarken doluya yakalandık. Sonra da çıkarsa sana çıkar gerisi yalan çıkar dedi. Aman dedim bu ne böyle. Sonra üniversitede olduğumu hatırlatarak hanımefendi dedim. Ben deniz sadece bir veliyim. Sınav için gelmiş bir öğrenci değilim dedim. Ha, demek seni birisiyle karıştırdı. Ben de öyle düşündüm ama nafile. Ya dedi, siz sizi bilelim böylesiniz belli. Ama değişim şart bundan mütevelli. Ne değişimi dedim, başlık başlık dedi. Baktım bu başlığa takmış, hoppala dedim. Başlıksız Karagüz olur mu yahu? Olmaz. Ya birader, yoksa bunlar senden başlık parası mı istiyor? Elip geçseydin. Değil başlık parası, yüz görümlü istese vereceğim geçeceğim ama... ...dertleri o değil birader. Neymiş dertleri? Anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. Beni aldı bir sinir. O sinirle çevirdim kafamı öbür tarafa. Bir de ne göreyim. İkna odası yazıyor. Aman dedim nereye gelmişiz. Sonra da duvarda bir kadın resmi gördüm. Nur sertel dedi. Bu odaların mucidiymiş. Baktım iş uzayacak. Kafamın tası atacak. Çocukla beni bekler. Bana müsaade sonra gelirim bile. dedim çıktım. Ulaşımla soluğu arabada aldım. Bastım gaza. ...çocuk. Unuttum onu yahu, baktım bağıra bağıra arkamdan biri geliyor. Bastım frene, aldım kızı, hemen vınlı. Hı, aman kara gözüm, senin başına gelenler pişmiş tavuğun başına... Bana başla, saçla ilgili bir şeyler söyleme hacivatı. Haklısın kara gözüm, affedersin. Ee ne diyelim, en kötü günün böyle ola. Her ne kadar sırçı lisan ettikse... ...affola. Affola.